bera akidesinin gereklerini bize anlatacak. Diyor ki şimdi Ve ehl-i sünneti vel cemaati yarauna almu'adata fillahi umuran fi hayatil muslimi yecibu mura'atuha vel akhzubiha hatta yesleme minel vuku'i fil kufri ve muvafakati ehlihi minha. Ve sünneti vel cemaat ehl vel cemaat görüyorlar. El muadate fillahi Allah için düşman edinmenin dediği gerektiriyor umurun fi hayatil muslimi Müslümanın hayatında bazı şeyleri gerektirir. Yecibu muraatuhu o gerektirdiği şeyleri gözetmek vaciptir ve biha ve o gerektirdiği şeylere yapışmak yani onları almak vaciptir hatta ta ki yesleme kurtulsun minel vuku'i fil kufri küfre düşmekten kurtulsun ve muvafakati ehli ve küfr ehline muvafakat etmekten kurtulsun minha onlardandır yani gerektirdiği şeylerdendir bir, evvelen birincisi buğdu şirki vel kufri ve ehlihi küfrün, şirkin ve küfür ve şirkin ehline karşı buğz etmek ve mezahibihi bi'enva'iha küfrün tüm mezheplerine tüm çeşitlerine hep beraber buğz etmek de ve beranın gereklerindendir. Ve idmar ul adabat ilehum, onlara karşı düşmanlığı gizlemek ve ilan ul beraat ve onlardan beri olduğunu ilan etmek. Yani idmar ul ve hani kendi vicdanında, kendi içinde onlara karşı bir düşmanlık olacak ve ilan ul ve onlardan beri olduğunu da ilan edecek. Ve min kufrihim, onların küfründen ve şirkihim ve onların şirkinden ve onların mu'takatlarından ve kavaninihim onların kanunlarından ve teşriiatihim onların yapmış oldukları eee teşriilerden yani koymuş oldukları kanunlardan yine ve min onların ilahlarından ve ma ya'budun min dunillahi teala Allah azze ve celle'nin dışında ibadet ettiklerinden ve ademur rida biha ve bunların hepsinden razı olmamaktır. Yani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 vela ve bera, müşriklerden ve şirkten beri olma ve bu beraati ilan etmeyi istid'af adı altında, zayıflık adı altında ortadan kaldırmaya çalışanlar, ee, Müslümanların maslahatı adı altında or ortadan kaldırmaya çalışanların rasullerin menhecine muhalefet ettiğini gösterir. Bakın ve bu konu gerçekten basit bir konu değildir. Örneğin, Muhammed İbni rahimehullah diyor ki bir sözünde inn insana la yastiqimulahu dīnun, wallahu had al-lāha, wa tark al-shirkah illa bi barāt insana la İnsan için din istiqamet bulmaz, wallahu had al-lāha, wa tark al-shirkah. Wallah din insan için müstakim olmaz, illa ancak biraraatlını müşkina ve tescrihler onlara adava ve boğt. Ta ki onlardan beri olduğunu onlara açıkça ilan edip onlara boğzettğini onlara açıkça ilan edinceye kadar. Yine mesela başka bir sözünde diyor ki, aslı dini İslam ve kaidedu emran. İslam dininin aslı ve kaidesi iki şeydir. İslam dininin aslı ve kaidesi iki şeydir. Alâmru begâbede Allahı vahdehu ve tahridu ala zalika ve mowalatu fihi ve Allah Azze ve Allahu Teala ibadeti emretmek bunun üzerine insanları teşvik etmek bu konuda insanları dost edinmek yani bunu yapanlar ve tekfiru men terake ve unu terk yani Allah'a ibadeti terk eden müşrikleri de tekfir etmek ve nehyu anish-şirki billahi ve teghlizu fihi ve'l-muadatu fihi ve tekfiru Allah şirk koşmaktan nehyetmek ve bu konuda şiddetli olmak, yani gilzat sahibi olmak. ve وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ Bu konuda düşman edinmek insanları ve tekfiru men fa'aleh ve onu yapanları ise tekfir etmektir. Yine mesela bakın, Şimdi Muhammed ibn-i Abdülvahab'ın iki tane oğlu olan Şeyh Muhammed ve Şeyh Abdullah. Bunlar Abdullah ibn Muhammed ibn-i ''Muhammed İbn, Muhammed İbni Abdülvahab rahimahumullahu cemi'an'' Bunlara bir soru soruluyor. Deniyor ki, bir insan mesela diyelim ki İslam dinine girdi. Lakin müşrikleri düşman edinmedi. Veya onları düşman edindi veya onları tekfir etmedi mesela. Veya uktar dedi ki ben la ilahe illallah diyenleri tekfir edemem. Velev la ilahe illallahın manasını bilmeseler bile derse. Lakin dine girmiş dini seviyor vesaire. Cevap olarak diyormuşlar ki bunlar Ennarra culaya yakunu muslimen illa iza arafe tauhida ve dana bihi. Kişi ancak tevhidi bilip tevhidi din edinirse müslüman olabilir. Ve amele bi mucibi ve onu gerektirdiğiyle amel ederse. Ve saddaka'r rasule fima akhbara bihi ve rasulun haber verdiklerinde resulü doğrularsa. Ve ata'ahu fima neha anhu ve e, Resulullah'a nehyettiklerinde itaat ederse. Ve amene bihi ve bima jaa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 meselesidir. Şimdi tekfir meselesinin velâ ve berâ konusuyla, velâ ve berâ konusuyla e, bağlantısının olduğu bir kesindir. Yani tekfir meselesinin velâ ve berâ konusuyla bağlantısının olduğu velâ ve berâ meselesine dahil olduğu kesindir. Yani siz önce birinin Müslüman veya kafir olduğuna inanacaksınız ki akabinde onu dost edersiniz veya da onu düşman edesiniz. Öyle mi? Lakin velâ ve berâ için umumi söylediğimiz bütün sözleri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 bu aklen de batıldır. Yani bu adam küfre rıza gösterse kendisi kullanır. Öyle mi? Mesela bakın yaşamış olduğum bir tane olayı anlatayım size. Bir tane vatandaş var. Yani bu vatandaş benim de Allah için kendisinden buğz ettiğim bir adam. Allah için de ondan nefret ediyorum. Ona buğz ediyorum. E zaten bir mecliste onunla ilgili konuşurken biri dedi ki o mürtettir dedi. Bir Müslüman dedi ki o mürtettir. Yani o benim de buz ettiğim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 Dur. Evet. İkinci, ikincisi: Adamu ittihazil kuffari awliya'a ve a'wana ve ansara. Allah düşmanına kâfirleri dost, yardımcı edinmemek. Awil <gülüyor> meyli ilehim minel musahabati ve'l istinadi ve'l i'timadi veya onlara meyletmek, musahabe olarak yani arkadaşlık olarak veya onlara dayanmak. E, onlara istinad etmek e, olarak yani onlara güvenmek, onlara dayanmak olarak vadem adem onları sevmemek, ev ta'diyemihim ve tevquirihim veya onları yüceltmemek, onları e, yani saygı göstermemek ve ikramihim onlara ikram etmemek, evil beşaşeti ve talaqatifi onların yüzlerine güler yüz göstermek yani böyle imser bir yüzle onların karşısına çıkmamak ve mufaslatihim mufaslaten kamilen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 ve adamu sukna fiha oturmamaktır va adamu takfirisa vadihim onların karaltısını çoğaltmamaktır yani sayılarını çoğaltmamaktır va adamu safari ileyha illa li darura uraya sefari yapmamaktır illa li darura ancak zaruretle beraber ma al ala izhar shi'a'ir idini Tabi zaruret olursa ne şartı var ma al kudreti güç yetirmekle beraber ala izhar shi'a'ir idini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 Geldik şimdi Rabi'an dördüncü olarak adam muhteşe buhi bihim fi hasaisihim dinen ve dünya onlara benzememek a bihim onlara benzememek fi mamin hasaisihim onlara ait olan onların özelliklerinde olan şeylerde onlara benzemek dinen ve dünya dini ve dünyevi olarak onlara benzemek femin teşe fi umuri dini teşe bu fi umuri dini din alanına benzemektendir. Din alanında benzemektendir onlara etteşebbu bihim fi şi'a'ir dinihim. Onlara dini şiarlarda benzemek. Ve turuq u ve ibadetlerini ifa ettikleri yollarda onlara benzemek. Ev tercümeti kutubihim ve teysiriha li'ıttilâ'i. Veya onların kitaplarını tercüme etmek ve insanların onları okumasını kolaylaştırmak. Ev ahzı ulumihim bi Veyahut da onların tüm ilimlerini almak. Hepsini hiç istisna yapmadan. beduni tamhisin ve tenkiyetin. Yani tamhise gitmeden, teftişe, yani, ayarıştırmaya ay ay gitmeden onların bütün ilimlerini ne yapmak? Almak. Ve bidûni davâbite şer'iyetin. ve da hiçbir şer'i, e, kaideyi gözetmeden onların bütün ilimlerini almak. Ev isti'âreti kavânînihim ve menâhîcihim fil hukmî ve terbiye ve istiarete qawaninihima ve onların kanunlarını ödünç almak ve menahicim menheçlerini fil hükm ve terbiye hükm ederken veyahutta şeyde eğitimde terbiyede almak ve ameli biha ve ilzamin nasi aleyha onunla amel etmek ve insanları da ona ilzam etmek yani onlara da yapmalarını sağlamak. amma fi umuri dünya dünya işlerine gelince etteşebbu bihim fi akhlaqihim ve adabihim ve aadatihim etteşebbu bihim onlara teşebbüh etmektir fi akhlaqihim akhlaqlarında ve adabihim adaplarında ve adatihim, adetlerinde el khasatihim onlara has olanlarda ke ekli ve şurbi ve libas mesela onların ekil yemek şurb içmek ve libas giymek gibi işlerinde ev tessmi bi esmaihim ve onların isimleri ile isimlenmek ve nahviha min adatihim ve taqalidihim mimma yentashiru fi'l muslimin ve nahviha ve bunun benzerleri